Da gündemi. Danıştay protokol fesini durdurdu. İstanbul Eczacı Odası'nın açtığı davada Danıştay SGK'nın sözleşme fesinin yürütmesini durdurdu. SGK eczacıların 4 Aralık eylemini gerekçe göstererek Türk Eczacıları Birliği ile ilaç alım sözleşmesini feshetmişti. 16 Ocak'ta yürürlüğe girecek sözleşme fesi kararının yürütmesi Danıştay 10. Dairesi tarafından durduruldu. Danıştay 10. Dairesi oy birliğiyle verdiği yürütmeyi durdurma kararıyla halkın ve eczacıların mağduriyetinin önüne geçmiş oldu. Bu karara göre SGK'dan savunma alınarak yeni bir karar verilinceye dek SGK'lı hastalar mevcut protokolle eczanelerden ilaç almaya devam edecek. Danıştay 10. Dairesi yine İstanbul Eczacı Odası tarafından açılan bir başka davada da eczacılar lehine karar verdi. SGK'nın 17 Aralık'ta yayınladığı duyuruda eczanelerle tek tek sözleşme yapılacağı yönündeki idari işlemin hukuka aykırı olduğuna karar veren Danıştay, sözleşmenin Türk Eczacıları Birliği ile yapılacağına hükmetmiş oldu. İstanbul Eczacı Odası yaptığı açıklamada Danıştay kararlarını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada örgütlü gücümüzün ve tüm eczacılarımızın başarısı olarak gördüğümüz bu kararlar hukuksuzluğa karşı hukuku zaferidir. Her zaman örgütlerinin arkasında duran meslektaşlarımıza, emeği geçen çalışanlarımıza, özellikle hukuk büromuza ve bu süreçte yanımızda yer alan bizlere destek veren halkımıza teşekkür ediyoruz denildi. Oda gündemi Radyo Hava Ayda Bir Hazırlayan ve sunan Eczacı Mustafa Turunç Evet, merhaba ee, Yeni yılın ayda bir programının ilk programında e, Herkese e, sevgiler saygılar Ben Eczacı Mustafa Turunç Programıma başlamadan evvel 2010 yılının tüm meslektaşlarımıza Eczane çalışanlarına ve bizi dinleyen tüm dostlara Sağlık, kardeşlik, barış ve huzur getirmesini diliyorum efendim Evet bu ayki ayda bir programımızın konusu Biraz keyifsiz bir konu ama hayatımızın gerçeklerinden biri. Olası bir Marmara depremi ve İstanbul'a etkilerini biraz sonra stüdyoda olacak çok değerli dostum. Bu konumda çok değerli uzmanı, jeofizik mühendisi, doçent doktor Oğuz Gündoğdu ile beraber değerlendireceğiz, konuşacağız. Tabi trafik nedeniyle Sayın Gündoğdu biraz gecikmeli aramıza gelecek. Ancak programa saatinde girmek gibi bir ilkemiz olduğu için ben konuşmaya hemen başladım. Biliyorsunuz bugün depremi konuşacağız ama yine ilaç ve eczacılık dünyasında bugün de farklı bir deprem yaşanıyor. Sanıyorum meslektaşlarımızın cep telefonlarına İstanbul Eczacı Odamızın mesajı gelmiştir. Bir hukuk zaferini daha İstanbul Eczacı Odası bugün gerçekleştirdi. Sosyal güvenlik kurumunun haksız uygulaması nedeniyle bir sözleşme iptali sürecini yaşıyoruz biliyorsunuz sevgili meslektaşlarım. Bununla ilgili İstanbul Eczacı Odası'nın hukuk bürosu örgütlenme özgürlüğünün önünde ciddi bir engel oluşturdu ve bu gerekçeyle de sözleşmeleri feshetme noktasında olan sosyal güvenlik kurumuna bir hukuk savaşı sonucu gereken dersi bugün verdi bir önemli karar daha var bununla beraber İstanbul Eczacı odamızın kazandığı bir başka haklılık daha onu da belirtmek istiyorum bu da e, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bireysel olarak tek tek eczacı ile sözleşme yapamayacağını böyle bir sözleşmenin muhatabının Türk Eczacıları Birliği olacağı kararını da verdi ve bireysel sözleşme yaparım tavrı içindeki SGK'ya da bir kez daha Bir ders daha vermiş olduk İstanbul Eczacı Odası'nın Bu anlamda yönetim kurulu Tüm çalışanları ve hukuk bürosundaki Değerli hukukçularımızı Bir kez daha Eczacı Mustafa Turunç Olarak ayda bir programı olarak Kutluyorum ve kendilerini Tebrik ediyorum Önemli bir Olay Çünkü gerçekten Sosyal güvenlik kurumunun yaptığı Dayatma, böylece bir hukuk savaşı sonucunda gerçeğin ne olması gerektiğini bir kez daha altını çizmiş oldu. Birçok meslektaşımızdan İstanbul Eczacı Odası'na kutlama mesajları geliyor. Ama bu şu anda elime ulaşan bir mesaj var. Bence de bu çok anlamlı. Ankara'dan bir meslektaşımız bakın, İstanbul Eczacı Odası'na bir mail atmış. Aynen size attığı maili okumak istiyorum. Sayın Oda Başkanı ve yöneticileri, yapmış olduğunuz çalışmaları çok yakından izliyor ve beğeniyorum. Son olarak da SGK Sözleşme Fesi için danıştaya açmış olduğunuz dava neticesini öğrenmiş bulunuyoruz ve sonucu memnuniyetle karşıladık. Bu süreçte hem zaman kazandık hem de olaylar daha çok lehimize döndü. Bizleri yıldırmaya çalışıyorlar ama hiç bu kadar beraber olmamıştık. Umarım bu savaştan galip çıkan biz olacağız. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Saygılar demiş. Değerli meslektaşım, Ankara'dan meslektaşım Başak Tuga. Efendim Sayın Başak Tuga'ya biz de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Ankara'dan mail attı ve bizi kutluyor. Tabii bu tip bir kutlama mesajını biz açıkça belirtmek istiyorum. Türk Eczacıları Birliği Merkez Eğit'inin yönetiminden de beklerdik. Ancak kendileri bu konuda kutlamayı bırakın. E, yorumsuz kalıp sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Bunun takdirini de kamuoyuna siz değerli eczacılarımıza bırakıyoruz. Evet, sevgili konuğum sanıyorum birazdan aramızda olacak. Bir müzik arası verelim. Daha sonra ana konumuz olarak Olası Marmara depremi ve İstanbul'a etkilerini çok değerli konuğunla beraber tartışacağız, konuşacağız ve değerlendireceğiz. Yol vur kendini, sürgün ol aşk yolunda ölmek kolay. Sarhoş gönüllü dur bir dinlen çöz kendini kendinden aşk yolun. Yoldur yol olur kendini sürgün ol aşk yolunda ölmek kolay Sarhoş gönül dur bir dinlen çöz kendini kendinden aşk yolunda ölmek kolay Dert yanımda dert nasihat az gülüşüm ol Hayat ölsem hala dayanmak zor Senden bana zor bir miras bol çet ve zil Bol viraj ölsem hala dayanmak zor Nerelere gideyim? Bir yorgun yol vur kendini sürgün ol aşk yolunda ölmek kolay Dört yanımda dört nasihat az gülüş bol sayyat ölsem hala dayanmak zor Senden bana zor bir miras bol çetme fil Bol viraj öl zamana dayanmak zor Nerelere gideyim? Afal dudaklarına Türküleri kondurayım Afal... Kaşar mısın benim? Türküleri kondurayım apaldu dudaklarım. Türküleri kondurayım apaldu dudaklarım. Gelir misin benimle, alıp gideyim seni? Gelir misin benimle, alıp gideyim seni? Harpa boyu yollar, aşar mısın benimle? Apaldu daklarına Türküleri kondurayım Apaldu daklarına Radyo hava Karaladır ruhu. Çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdu. Aha, hala çocuk olabilseydim kendimden usanma. You'll never be Mı? Gördüm büyülendim ah yenildim Bir çift kara güneş değdi birden gözlerime Sana emanetim yarabbim Güne geceyi senelere Kabıma dur malım mülküm her şeyim sen dile uğruna hemen canımı veririm her şey yalan olsun sen ol benim gerçeğim sen çiçekleri barıştır ben suya dönerim senle talan olsun malım mülküm her şeyim sen dile ona hemen canımı veririm Her şey yalan olsun sen olu benim gerçim Sen çiçekleri barıştır ben suya dönerim Eridim tanrım böyle kul yaratılır mı Gördüm büyülendim ah yenildim Bir çift kara güneş değdi birden gözlerime Sana emanetim yarabbim Duruldum. Ne tuhaf içimde arzular Sanki ilk defa aşık oldum Senle talan olsun malım mülküm her şeyim Sen dile uğruna hemen canımı veririm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 Barıştır ben suya dönerim senle talan olsun malım tüm her, her şey sen beni vurma hemen canımı verir her şey ama birden bir kez daha merhaba tabi İstanbul trafiği olunca bu tip geç kalmalar çok yoğun oluyor. Biz tüm dinleyenlerden özür diliyoruz. Sevgili hocam şu anda nefes nefese yayın odasına girdi. Kendisi de ayrıca gribal enfeksiyona <gülüyor> uğramış durumda. O nedenle kendisine önce hoş geldin diyorum. Daha sonra konumuza geçeceğiz. Evet bugünkü stüdyo konuğumuz jeofizik mühendisi. Geofizik Odası'nın İstanbul şubesinin önceki başkanlarından çok değerli dostum, Doçent Doktor Oğuz Gündoğdu. Sayın Gündoğdu hoş geldiniz. Efendim. Hoş bulduk. E ben, tatbikat yaptık işte deprem olursa ne olur diye. Sağ olun, çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Biliyorum duyarlılığınızı ve Koşa Koşa da hasta halinizle de geldiniz ama zaman zaman elde, elde olmayan sebepler yüzünden evet. bu trafik baz, bazı böylece. bazı gecikmelere neden olabiliyor. Sanıyorum bizi dinleyenler de ee, bu kusurumuzu affedeceklerdir efendim e, çok medyatik bir kişiliğiniz var konunuzda da çok uzmansınız sizi çok tanıştırmaya dinleyenlere gerek yok çoğu da biliyordur ama kısaca Oğuz Gündoğu'da kimdir ben sesinizden duyalım jo e, önce jovfizikçi çıktık sonra jovfizik mühendisi olduk fen fakültesinde sonra mühendis fakültesi olduk bizde hiçbir şey durduğu yerde durmuyor, durmuyor durulması gerekenler duruyor. <gülüyor> Böyle bir garip bir memleketteyiz. Ee, sonra da işte sismoloji deprem bilimle özdeş kabul edecek bir dalda ihtisas yaptık. İşte depremlerle 30 küsur sene uğraştık bu ülkenin. Depremlerini anlamaya çalıştık. Önlemler almaya Yardımcı olmaya çalıştık. Böyle bir ...hayatımız oldu. Sevgili Başkan... ...devazuya gerek yok. Ben... ...benim başkanlık döneminde hatırlıyorum... ...sanıyorum 96 yılıydı. Biliyorsun Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu... ...diye bir kurulumuz vardı. Evet. O, o dönemlerde çok... Evet. ...sıklıkla da toplanırdık. Ayda bir yani rutin tabii. toplantılarımız vardı. O günü dün gibi hatırlıyorum... Ee, bu başımızdan geçen depremin uyarılarını o dönem siz çok net vermiştiniz. Yani kapımızda bir, hatta, bir hatta bölgeyi bile se söylediniz. Seminer yani, vermiştik. Evet. evet. Şimdi o günlerden bugünlere geldik. Ee, olası bir Marmara depremi var. Konumuz da bu. Ayrıca bunun İstanbul'a etkilerini de konuşacağız. Hmm. Ancak biraz gerilere gidelim. O 17 Ağustos 1990'lara gittiğimizde ben e, bir yazı gereği bir yazı hazırlamam lazımdı. Saat iki sularında falan yattım ama uyuyamadım. Hmm. Sanıyorum üç sularında da çok deprem gördüm, yaşadım çocukluğumdan beri ama hiç bu kadar böyle müthiş vahşi bir sallantıyı ilk defa e, tattım, duydum, yaşadım. O e, ondan sonra da işte o şoklar ve ondan sonraki gelen düzce depremi oldu. Ee, bu depremlerden sonra toplumsal duyarlılığımız biraz arttı gibi. Yani Herhalde. elbette arttı çünkü bu deprem bizim yani kentleşmeden sonra gördüğümüz ve kent depremleri dediğimiz özelliğe sahip bir deprem oldu. Yani korkusuyla, paniğiyle, yıkılan binasıyla can kaybıyla, tipik özellikleri, faylanmasıyla kentleri böldü geçti fay. Yani evet. öyle e, az buz bir deprem değildi aslında bakarsanız. Büyüklüğü de bugün dün akşam olan o Haiti depreminden de aşağı kaldı. 3-4 kat büyük. Yani. Daha büyük. Değil Daha değil büyük mi? Tabii. Evet. Ee, onların şanssızlığı yani Hayti'ye de değinelim. Değinelim çok ee, iyi olur. Yani keşke olmasaydı tabii keşke ama olmasaydı, tabii. E, dün yaşanmış depremle ilgili de sizlerden çok bilgi bek, almak isterim açıkçası. Çok, çok sevinirim. Çok beklenen bir deprem değil o. Öyle mi? yani Evet. E, ben baktım oranın yani deprem dağılımına işte bilinen tarih içinde. E, beklenen bir bölge değil aslında. Yani e, o yüzden de sürpriz bir deprem ve ters fay dediğimiz özellikler de var. Dolayısıyla bunlarda çok sert depremler oluşturuyor. Sonuçları çok sert oluyor. Ters fay, dediğimiz... ters fay birbirinin üstüne binen bir evet, yapı ya yana doğru, doğru da giden. Yani yana doğru hem yana doğru gittiler hem de birbirinin üstüne, bindi, üstüne bir, bindi. bindiler. Bunlar tabii e, hem hareketin nedeni de e, nedeniyle hasar çok fazla artık. Yani hep soruyorlar ya ne, ne kadar hasar olur ne kadar bilmem ne olur. Yani bu soruların hep bir cevap veremezsiniz yani depremin yani karakteri. Peki su, size sonra... gelen son bilgiler nasıl Haiti'de? Can, Can kaybı, kaybı fazla olacak fazla ama benim e, umudum şurada sayının düşük olması umudum hmm. Haiti'nin çok e, betonerme binası yok. Yani, yani. daha çok e, tatil bir yeri olarak bilinen işte yaşamı, pire fabrik. Kalitesi de mı? düşük evet. bir yaşam var yani turistlere bakmayın bize Haiti'nin hep turistlerini gösteriyorlar da oradaki yoksulluğu göstermiyorlar. Onlar da kulübelerde yaşar Onlar da can kaybının çok fazla olacağını düşünmüyorum ama e, kentin çok yakınında deprem. E, çok yakın dolacağı belediye binaları bilmem neler hepsi çökmüş. Evet. Yapıları da onlar eee yani çok fazla önem vermedikleri açık olarak görünüyor. Bakmayın siz bizde Dünya deprem... Bankası'nın falan binası da çökmüş diyorlar orada. <gülüyor> <Çok> işte. <erişti>. Yani <gülüyor> o, o, Tanrı'nın adaleti mi? Bence desem? bir adalet var bu işte. Anlıyorlar size. Çünkü denetim menetim <gülüyor> diye burada bizim canımız çıkartılıyorlar. Evet, evet. Dünya Bankası'nın evleri vardı şeyden önce sonra depremden sonra ee, burada ya yap. Hızlıca yapıldı ama gerçekten çok süratli bir yaklaşık 47 bin konut yapıldı bir buçuk yılda. Tarihe dönersek yani geçmişe doğru dönersek tabii ki bir fark var ama milat falan olmadı. Bu, o, bu pek kabul edecek bir şey Yani toplumsal yani. bir duyarlılık arttı toplumsal Ben esas soruyu şuraya arttı. getirmek Hı. istiyordum Bu duyarlılık devlet kademesinde Kamu kurumlarında Belediyelerde e, ne derece Yoğunlaştı ve neredeyiz yani Bizim siyasetçilerimizin çok, tavrına uygun Bir gelişme oldu Bizim siyasetçilerimiz herhangi bir felakette Hemen bütün herkes gelmemesi Gereken saatlerde bile yığılırlar Oraya bir heyelan burada çok patlamıştı Biz yani de araştırma grubu kaldı. Kurmuştuk Bayındırlık şey müdürü gravat takmış yani Erdoğan'ın önü bile geldi düşünün yani koalisyon vardı Erdoğan'ın önü bile geldi adamcaz gravatlı. Orada gaz çıkıyor. Ya. Gide gele, gide gelen şak diye düştü bayıldı. <gülüyor> Zehirlendi <gülüyor> Ya yani böyle bir böyle bir yani, alem bir olmaması müncesi. gereken zamanlarda olurlar diyorsunuz. Yani, <gülüyor> o, de, olması geliyor Biri geliyor, öbürü de geliyor. Evet. Koalisyon ya. ya Ondan, sonra, vallahi, Çoşun, yani. evet, evet, evet. Ondan sonra vallahi Şişli koalisyonların döneminde gaz patlamıştı. Ondan sonra e şimdi burada da öyle ba Sonra bakıyorlar bir cayırtı kopuyor e, Ulusal televizyonlar burada Bir şeyler koptu falan filan Bir müddet sonra o unutulacağını biliyor Biz yönetenler e onu Gayet güzel o geçiştiriyorlar şuna yardım yaptık Buna bilmem ne manipliyorlar bazı şeyleri e, Manipülasyon yapıyorlar Burada da öyle oldu Bu depremde de şunu yapacağız bunu yapacağız 10 sene geçti hala okulların 3000 okuldan 500-600'ü e Doğru e, gözden geçildi Ve gerekenler yapıldı sizin bir demeciniz var göz boyama yapılıyor e doğru. diye bo hatırlıyorum öyle bir demeciniz vardı kapatıyorlar açıklar. bunlar yapı, yapısal hasar değil diyorlar onu o hale getiren sistemde ne oldu diye merak eden var mı acaba ya, evet. ikinci bir depremde yorulmuş binaların içinde neyle karşılaşacaklarını bilemezler yani bunlar bizim inşaat mühendis dostlarımız da var mimar dostlarımız da var yani bunlar hepsini ne konuşuyorlar tartışıyorlar anlatıyorlar ama dinleyen var mı ki yok <gülüyor> Peki <gülüyor> ben böyle bir tabi ciddi bir talihsizlik ve e, yaşanılması istenmeyen olayları yaşadık. Son gelinen noktada... E, Kaçar köçer bir durumda değiliz. Bu bu deprem olacak. Yani ondan kaçışımız yok bizim. Ama ne zaman olacak? Y yine sanıyorum Onu... sizlerden birilerinin güzel bir ifadesi var. İki saniye sonra da olur, 50 yıl sonra da olur diye. Siz mi söylediniz veya bir başka... Hemen hemen ne? burada sismolog olarak konuşan arkadaşların Tabii arasında çoğu, yorum mi? farkı evet. ve uyarı farkımız hemen hemen yok. Peki son ha. durum ne? Son bilgiler ne? Son durum... Yani biz bir şeyleri gözlemeye çalışıyoruz Marmara'da. Bir takım değişiklikler 17 Ağustos ve daha önceki depremlerde olduğu için dünyada da olduğu için biz buna önem verdik. Çünkü yani İstanbul gibi dev bir yeri veyahut Marmara'nın kıyılarını birdenbire kentleşmeyle yeniden, yeniden yaratmak çok zor. çok zor. Ancak işte insan tabi çok önemli. Yani Binanın önce ayakta kalmasını değil de içinde insanın da olduğunu düşünmek lazım. Yani sıkıntımızın anlaşım ama kaynaklarımızı bu da insanın dünyaya bakışıyla bir alakalı yani Şimdi farklı düşünen Yani Sağa doğru bakanlar diyeyim <gülüyor> bir arkada kalmasını görmeye çalışıyor Oranın bir evet. store, şey dükkan olmasını Bir site olmasını Ne bileyim işte e, Canın ya. çok öncelikli ha, ama Ama evet. içinde insanın olduğunu fazla düşünmüyor Düşünmeyince de zaten bizim Ayrılığımız başlıyor Ondan sonra doğru söyleriz. Peki kızı... o oralarda kendinin de olabileceğini Düşünmüyor bunun. Onlar sağlam yerler, birçoğunun sağlam, mi sağlam mi? yerlerde, doğru. sağlam bir, bir boyutta bu. Ama bu. şöyle bulunabilirler. Bir yere toplantıya toplantıya gittiği evet. zaman, evet, yani evet. ne olacak halleri? Yani bu hiçbir şekilde bir garanti oluşturmadı ama yani sonuçta. Bunun toplumsal bir önemi... Aynı, aynı zamanda depremle mücadele etmek Türkiye'de her şeyle mücadele etmeye bir yön yol çizer. Yani mücadele etmeye alışırsam bizim millette bir huy var. Yani son ana kadar mücadele etmezler. Bakın önemli olaylar mesela Kurtuluş Savaşı'mız Yani Kurtuluş Savaşı'nızda e, Dinamo'nun kitabından okumuştum. O ki belgelere dayanan Hasan Hizmet'in 20 senede oluşturduğu bir kutsal isyan diye bir kitabı var. Onda... Yani ta ki içeri giriyorlar hatta hoş karşılıyorlar. Yani tuz ekmek kırıyorlar falan. Tuz ekmek teslimiyet ifadesi. Tuz ekmek kırılıyor bir şey. Ama ne zaman ki tecav tecavüzler başlıyor bilmem neye başlayınca acayip bir mücadeleye başlar yani. Bir de zaten orada yol gösteren bir Atatürk gibi bir insan var. Yol gösterince yürüyorlar. Ama bu işlerde yani erken başlamak lazım. Mücadele kentlerin yenileşmesi işte ekonominin çarklarının dönmesi demektir yani inşa sektörü lokomotiftir ekonomik. peki sevgili hocam yani bunun dilediğiniz gibi tam dört dörtlük olmasa bile bununla ilgili önemli bir adımı atmakla ilgili Türkiye'nin ekonomisi çok yeterli değil mi yoksa söz konusu olan o duyarlılığın olmaması mı o mücadeleye bir türlü başlamamanın ana nedeni nedir yani Valla e. öyle bir şeyler soruyorsunuz. <gülüyor> Aklım hep o, o uçak alımları bilmem ne. Evet. Yani ha, şimdi... Evet. O, her herkese birer aktı. uçak ve özel arabalar... 500 milyarlık özel araba alından Bir memlekette... Bir bürokratlara şunları alınan... Memlekette para bulunmuyor denemez ki. Demek var ki harcıyorlar. Ha borçlanıyoruz. Bo, borç yedin kamçısı bir büyüğümüz biliyorsunuz. <gülüyor> Ama yani... <gülüyor> <gülüyor> bu kamçı fazla oldu bence. Fazla <gülüyor> yani e, onun için... Ben paranın yani paradan ziyade yani bunun bir ekonomik altyapısının olmadığını kabul etmiyorum. Yani evet, kabul etmiyorum çünkü bu var. İnsanlar da biraz meslekte, meslektaşlar, meslekler. Onlar da federal gazeteciler. Bir şey yapıldığını, yapıldığını somut gören, görülebilse halkın da belki ciddi bir katkısı olabilmez mı? Yani e, kamunun buna ayırdığı kaynağa ilave. Yani halktan da ne kadar ne istemek artık ne kadar doğru o da ayrımı tartışma ta, konusu yani bir canımız nişan kaldı nişan almadıkları nişan yazıklıktan <gülüyor> başlayıp nerelere geldi bu memlekette şimdi uyandılar sigaraya zam ona zam buna zam ya, şimdi de, bir anda bilmiyorum. sigarayı bıraksa bu Türkiye'nin de halini de olur bilmem yani onu <gülüyor> peki hocam depremle ilgili benim de kafamda çok sorular var ama ona geçmeden evvel yine biz Marmara e, olası depremine geçelim Marmara'da söylenecek fazla laf kalmadı ben zaten hiç. çok fazla teknik bir şey istemiyorum Yo, ama yani, şu var yani tek parçada kırıl ne kadar şiddetli olur? İki parça kırılma ihtimali ne kadar? Bunları falan geçelim. Yani biraz daha e, sosyal boyutlarına denelim, dönelim. Bir de biraz daha ideolojik bakalım olaylara. E, Şimdi Marmara'nın teknik olarak görünümü hakkında iki tane araştırma yapıldı. Bir tanesi e, Löpcheon ve arkadaşları. Bir yani. de e, Armijo ve arkadaşları. İtalyan gemisi. Gelen, Aslında gelen. bu bölge içinde ciddi bir araştırma yapıldı değil mi? Her yapıldı, bölgede yapıldı. bu kadar yani ihtimamla bu, bu işler yapılmıyor herhalde. Baş Özel Özel önem arz Mağarlara eden özel olarak ele alındı. Daha da tabii bitmeyen çalışmalar ama e, bu gelen çalışmalar yeteri kadar meseleyi aydınlatmış durumda. Yani bir siyasetçinin, yöneticinin bilmesi gerektiği, bir valinin, bir belediye başkanının bilmesi gereken bilgileri oluşturmuş durumda. Yani. Net, veri veri bazında oluşturmuş Yani başımızın belada olduğu çok açık Yedin yani kimsenin bu işlerden çok fazla bilgi sahibi yoktum diyebilecek hali yok, yok artık, artık şu anda. Bütün raporlar yani, her şey önlerinde. Şimdi burada bir noktaya bir parandaş girelim. Eskiden binaları şöyle kurtarıyorlardı ee, elde olmayan sebepler. Ya, evet. Elde olmayan sebeplerden yıkıldı. O ne demekse? Ona demekse <gülüyor> ben e, masum ben, ben deprem nereden bekliyordum? Yani, evet. Halbuki şimdi depremzede de dernekleri Onları mahkeme açıyorlar, açtılar ve kazandılar. Mü mücbir sebep de bunun tahakkuku buymuş. Mücbir sebep ve kazandılar diyebiliyorum. Yani mücbir sebep yok artık. Yani benim elimde değil. Ne yapayım işte? Şimşek çaktı, evim yandı gibi. Paratoner gibi yani. taktı adam sana. Yani onu, onu söylediği zaman, işte o noktalara gelen bir şeyler olduğunu <gülüyor> bunları biz anlattık siz de konuşmanın başında söylediğiniz gibi eczacılar odasında da anlattık, Türkiye'nin her tarafında anlattık, anlattık. Yani yalnız ben değilim. Değil, anlattık. değil. Anlattık. Yani bu konuyla ilgili evet. Aykul yani çok, çok rahmetli. Yani bir sürü arkadaşımız bunları anlattılar, çağırdılar, izah ettiler. O zaman buna pek ses ve artık yani bilmiyor. Kabul edemeyiz. Yani bir yönetici, bir valiyi bilmiyor neresinde işte Konya'da en şey. Değil mi? mi? Evet. Konya'ya git çok korkuyorsan Konya'ya git diye ben şaka yapıyordum. Karşında, orada esk... bile <gülüyor> şimdi koyezi oldu senin şaka esperi yeri kalmadı ne diyeceğimi bilmiyorum ama yani böyle bir memlekette artık ben depremden haberdar değilim veya de felaketten afetten haberdar değilim özel işte canın okudu evet, şeyin evet. İstanbul'un tekiğinden o yüzden hiçbirisi bir şey diyemez mücadele edecek ha bunu yapamadım olabilir bu yapabildiğin kadar yap ama sorun şu bir iyi bir koordinasyon yok yani koordine edecek bir kurum oluşturamadılar. Yeni bir kurumun e, hükümeti hükümet yeni bir kurumun e, şeyini açtı. TAV geliştirdiler. Başka bir Türkiye Acil yönetim bilmem ne ama baştan yanlış hareket ettiler. Afet işlerini kaldırdılar. Sivil savma kalktı. Belki haberiniz yok. Şimdi ikisini yani sivil -Savun savunma, savunma Ben niye kaldırıldı hiç anlamış değilim. Belli. TAV Osmanlı'lardan gelen bir örgütlenme bu. Ya. Yani çok büyük birikim var yine yani yalnız değil ki savaş halinde hallerde olan ülkelerde görevleri olan, olan bir şey birikimi yani bir örgüt tabi yani sivilleri azalacak her yani şey. şey yani kolay bir işti öbür de Deprem ve afet o, konusunda bütün Onu da özelleştirme birikimde. ve özelleştirme işlemi olmuş. Yangıncıyı özelleştirdikten sonra bunlar her şeyi özelleştir. Değil Sıra mi? ne zaman bakanlar kuruluna gelecek onu merak ediyorum. Ben yapayım. arkadaşlarıma espri yapalım. <gülüyor> o, o, o soracağım. Yani şu kadar para verirsen iki dakikada gelir söndürürüm. <gülüyor> şu kadar para verirsen yarım saatte gelirim denicek herhalde. Bu buna doğru gidiyor e, tabii mu? Tabii görev hakkı <gülüyor> da olacak bunlar. Şimdi bu konularda <gülüyor> evet. görev yaptırmıyorlar konar ya, Evet. Evet. yani. Evet, o şey, evet. Memleket meselesi diye. Yani bir de Hakikaten bakanlar kurulunda özel işlerim bitsin bu iş bence. Bir tane başkanlık. Işte değil mi? Tadişah evet, birini koyarız biz oraya. Her şey özel. Zaten bir, bir tane var elimizde. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, işte oraya gidiyor gibiyim. Tabii bütün bu konuştuğumuz konuları doğa durmuyor yani. Doğa bildiğini okuyor. Doğa bir hareket halinde. Dünyanın canlı Mesela 2012 Aslında haber de veriyor değil mi? Tabii canım. Al, anlayana, görene. anlayana görene görene evet. görecek gerek koyana Yani cihazları. apansız gelmiyor Yok mümkün değil yani. büyük depremlerin habersiz geleceğini asla kabul etmem Çin'de bir de şey olmuş yine tekrar kurbağalar murbağalar çıkmışlar kitlendi yolları yollarda dolaşıyorlarmış O olan depremin meşhur değil, 100 binlik can kaybı olan depremin Hemen ilerisindeki bir yani fayın devamındaki yerde bu belirtiler çıkıyor işte. Peki Seyir Hocam geçenlerde yine e, Sizin bir demeciniz vardı Biraz e, şeyde Hem toplumda heyecan yarattı Hem de tartışma da yarattı sanıyorum Kendi içinizdeki uzmanlar arasında hmm. da Yani e, öyle bir düzenek e, Artık yavaş yavaş hayata geçiyor ki 5 saat öncesinden e, Olası bir Marmara depremini Haberdar olabileceğiz gibi 4 gün önce diye 4 gün, gün önce, önce, önce miydi dedi Çok şey, öyle hatta şey. yani, yani bu, Hem de Anadolu Ajansı Basınımızın Geçmiş. bir şeysi mi Biraz abartısı mı? Yani biraz habercilik yapmış bence. E, Abartıldı ah, altta, altta yazmış ne söylediysem. Yani Başlık biraz daha şey. O tamam, bu iyi gazetecilerin yapça, yaptığı şeyler de. Hani altına yazmayıp devam ederse o kötü. Peki böyle bir şey var mı? Ya yani, anabolojansı yani? zaten konuştuğumuz yer. Onun için ben titiz olduklarını biliyorum bu konuda. Ya yani olay şöyle. Marmara Üniversitesi'ne o cihazlardan birini koymaya gittik. Hı. Orada işte e, dedik ki... E, bunu şu amaçla yapıyoruz belediye başkanına tanıtıyoruz orada da gazeteci varmış iki tane onlar çıkarken dedi siz de konuşabilirsiniz tabii konuşun dedim işte bu dedim, deprem önce e, erken uyarı değil bu dedim erken uyarı birkaç ile alakalı yangını işte gazı kesmeyi yarayan bir mekanizma e, bu dedim depremi önceden belirleme en az insanları uyarıp dışarı çıkarabilecek kadar zaman veren veren bir, bir, bir yani bu 3 saat 4 gün 1 ay oradan 4 <gülüyor> <Dört gülüyor> gün çıkarmış 4 gün nereden deprem anal Oğuz Gündoğdu böyle dedi diye. E e ya yani bir de Oğuz Gündoğdu da dediyse hakikaten 4 üstüne manşet olur. Yani Aa, anam ağladı. Onda. Bütün gezdim. Bütün gezmedim televizyon kalmadı. Eyvallah olsun. Şey... ne yapayım? Yani bu böyledir de şimdi tabi çok büyük bir müjde haberi olarak algılayanlar evet, var. Evet. Ya. Yani dedim tahmin Deprem önceden belirleme yapmıyoruz daha şimdi. Tahmin yapıyoruz. Arkadaşlarımız tahminler yapıyorlar. Ve bunun da 5'ten Marmara bölgesinde 5'ten 5 beş ve 5'ten büyük depremlerde yüzde %80 oranında başarılı bu tahminler. Tahmin ama hala. Çünkü öyle bir şey olsa depremi kesin artık biz bunu anladık. Bu böyle olunca bu böyle oluyor. Deprem oluyor. Bu büyüklük oluyor. Yerine belirliyoruz desek zaten paylaşılır bütün herkesle. Onlar da devlette de paylaşılır. Gerekenler yapılır böyle bir şeydi ama paylaşılma yok. Şimdi burada evet. enteresan bir şey var. Bu biz bir deprem önceden ben ilk Ali Kırcan'ın siyaset meydanında söyledim bunu. Dedim ki bir şeye alalım. Marmara bölgesine e, Akşehir tarafındaki işi bitti. Bütün bu deprem önceden belirleme çalışmalarında biz yani bu tarafa kaydırdığımız tamam. var bu konuda. 15 sene çalıştık oralarda. Onu alalım buraya. Biraz takviye ederim yeni cihazlarda <gülüyor> Aslında çok, çok da rahatlıkla yapılabilir evet. Ama ben tahmin ediyorum Türkiye'yi tanıyan bir insanım Yani bu işlerde bu binaları falan afet yönetimiyle çok zayıftı o zamanlar Bunu bir anda olmayacağını Tahmin ettiğim için çok olmazsa önceden Belirlersek çünkü bir sürü belirtiler var Olduğunu da öğrendim ben Şeyde içi, e, Arkadaşlarım meslektaşlarımın e, Öğrendim bunu bu, Dayanarak söylüyorum yani Kimse çok fazla izleyi almadı. Hatta bizi ilk önce işte Celal Şangir, hiç beklemedim. bir kişi. Mümkün değil böyle bir şey olmaz diye. Şovt TV'de bir hatırlıyorum yani elini kaldık. Yani. Mümkün değil. Ya bilimde üstelik felsefi yazılar yazıyor Celal Şangir. Ben evet, çok şeyde, severim o taraflarını. Evet, evet. Yani bilimde mümkün değil diye bir şey yok ki. Açıklanan var, Açıklanamayan var. Yani mümkün değil dersen Bilim ilerlemez. bilim ilerlemez kalp, e, kalp naklinin e, hatırlarsak nasıl yani. heyecanla karşı naklen verilmişti Amerika'dan sani, saniyede kaç yani, kalp nakli birden alıyor değil mi değil evet kalp, kalp, yok yani, evet. normal bir doktor da bu işi yapabilir bugünlere yani. gelmek ancak mümkün değildir sözünü defterden silinmiş de, da yoktur yani mi? inanç derken hani ben bilmem de Amerikalılar inanıyorum. Bunlar böyle böyle söyledi diye. Yani illa dini inancı kastediyorum. Yani evet, ben evet, buna yani. inanıyorum. Bunlar bilemiyorsa sen nerede Japonlar yapamıyorsa siz nereden yapıyorsunuz? Bak şimdi soruya bak. Evet. Ya bu soruyu niye soruyorsun diyorum. Yani Japonlar ne yaptığını iyi biliyor musun sen? Japonlara öyle bir açıklama bunu üniversite hocaları söylüyor. Hocalar evet, söylüyor. Yani. söylüyor. Kar karşımıza çıkıyorlar. Japonların beceremedi. Sen dedim e ayrıl yani bu üniversitede evet. görev yapma yani bu tip o, noktada engellemeleri çok uzakta aramayacaksın hocam herkes birbirinin ayağını kaydırma peşinde diye ama mi? bir şeyi gösteriyor çok önemli bir şey gösteriyor ben bu konuda işte yardım şanti olduğum için çok net konuşamıyorum işte başka nedenleri var uzun bir konu ama üniversitelerin gereken noktada olmayışı bugünkü olayların altında en büyük nedenlerden, nedenlerden biridir. Değil mi? Bakın şöyle, hem siyasetimize bakın, üniversitelerin tavırlarına bakın. Yani hiç gereken yerlerde olmamışlardır. Şimdi sen böyle bir e, 1 milyona patent sayısı sıfır. Şimdi bu böyle bir kabul edilebilir bir, bir yeri, şey mi? Yeri, ha, direkt üniversitenin üniversite görevi değil, değil ama senin ürettiğin insanların görevi. Yani yok bu ortada. İkincisi, üniversitelerin depremden sonraki hallerini de gördük. Hiçbir şeylerden fedakarlık etmeden mücadele olur mu? Yani hala metrekaresini bir dolar mı yapalım iki dolar mı yapalım güçlendirmelerin diye konuşulan yerlerde bulundum ben. E, ne diyeceğimi bilemedim. Dedim diyeceğim ama beni dinleyen kim? Yani <gülüyor> açlına bakarsanız. Ekonomik bir rantiye haline değil mi? Ekonomik her, her türlü rantı deprem şeyidir yani turnusol kağıdı gibidir. Yani neyse görürsünüz. Adam Hırsızsa hırsız olduğunu hocam yine hatırlıyorum. Şimdi hemen aklıma geldi. Ee, siz o tarihlerde düzünde oturuyordunuz. Beylik düzünde. Ve e, sizin blokta oturanlar çok rahat uyuyorlardı depremden sonra. Şimdi Niye? ben onu anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Oğuz Gündoğdu bizim blokta oturmazdı. Öyle bir şey, değil değil yani bir şey olsaydı diye. Değil mi? İlginçtir. Psikolojik bir şey. Mesela Akut'un e, tırmanışını biliyorsunuz o zaman. Hit oldu evet, Akut. Evet. Neden öyle? Çünkü insanlar diyordu ki bu bina tepeme çökerse Akut gelir. Beni kurtarır. Kurtar. Uyku için... uy, uy, uy, kapalı. Uykapıda da uyuyamıyor çünkü çok etkiliydi. Yani sallantı çok etkiliydi. İşte böyle baktığınızda insanlar bir de bir böyle kendi o evlerinde oturanlara böyle bir muamele yapıyorlardı. Yani kafaları rahat olsun. Biz de yapamadım ben. işte evimde çatlaklar var perdelerde. Baktıramadık hala. Hala değil. Hala, değil hala mi? baktıramadık <gülüyor> hala. <gülüyor> Peki efendim size bir nefes aldıralım bir müzik arası verelim. Tamam. Sonra yine devam ederiz. Aktı gözüm yaşı sel oldu Bir cepham var idi bil ne oldu Aktı gözüm yaşı sel oldu Yaz baharım döndü kış oldu Sen benden bittin gireydin Yaz baharım döndü kış oldu sen benden gittin gidelim. Evet ayda bir devam ediyor. Bu, bu ayki konumuz olası Marmara depremi ve İstanbul'a etkileriydi. Ve bu konunun uzmanı değerli dostum sevgili hocam Oğuz Gündoğdu'yla söyleşimizin kalan yerinden devam ediyoruz efendim ilk bölümde e, depremle biraz değindik e, iktidarın devlet kademelerinin belediyelerin duyarsızlığından bahsettik e, kimi yapılması gereken organizasyonların zamanında yerinde yapılamadığından söz ettik e, bu ikinci turda da biraz daha e, farklı noktalara değinelim istiyorum e, biraz e, sizi de zorlayacağım e, bu konudaki bu işle uğraşan, emek veren hocalarımıza bakıyorum. Zaman zaman birbirlerine düşüyorlar ve çelişkili beyanları demeşleri oluyor. Bu konudaki hassasiyet nereden ileri geliyor? Siz de bir hocasınız, bilmiyorum. Çok reel bakabilecek misiniz? So bu soru çok sorulduğu için ben de yani bu konu üzerinde pek kafa patlatan bir insanım. Yani biz. Mesela, yani bilimde iki kere iki dört ama bu her zaman dört etmez tabi şimdi tepek. bir kere birinci maddeyi söylediniz yani bu deprem başlangıç koşullarını bizim koyduğumuz bir şey yani biz şöyle dersek böyle bir sonuç alırsın böyle kabul edersek evet. bilmiyoruz çünkü biz başlangıç koşullarını öğrenmeye çalışıyoruz yani tersten ters çözüm yani evet. inverse derler buna inverse çözümler biz de bunu yapma, yapıyoruz o zaman da belirli bir riski oluyor tabi yani karşınızda her depremde yeni bir şey öğreniyoruz bu bir teknik bir sorun Tabii bu neyi bağlıyor Bu şunu bağlar Yani sismolojinin çeşitli çok geniştir Sismolojinin çok, e, Spektrumu içinde Sismolojinin e, farklılar, Farklılıklar çok fazla değildir ve din, Bizi dinleyen sıradan insanları da, Yani bu konunun dışında olan insanlar da ilgilendirmeyen şeylerdir O yüzden sismologlar Bir arada bu teknolojiler Hepsi beraber aynı şeyleri söylüyor gibi duyarsınız. <gülüyor> Örnek. Aykut Barkala benim söylediklerim arasında çok az farklı dursunuz Doğru. Ee, Haluk Eyidoğan'la bizim söylediklerimiz arasında çok az farklı. Ama zaman zaman mesela Üşümez Soyun ilginç şimdi, demeçleri oluyor Şimdi işte oraya geleceğim. Üşümez Ama bu çok sesi de çıkmıyor veya ben mi takip etmiyorum bilmiyorum. Artık şöyle bir şey yani ihtiyaç olunca medya çağırır insanı. Hmm, evet. Demek Mesela ki. burada. Yani ben bazı prensipler koydum kendime işin başında. Yani dedim ki bu işin içinden çıkamıyorum. Çok yoruldum ilk yıllar. Kolay değil. Ondan sonra dedim ki beni çağırmayan hiçbir yere telefon açmayacağım. Açmadım. Çünkü bana ihtiyacı varsa beni arar bulur. Doğru. Ve doğru. dedim ki neresi önce çağırıyorsa oraya gideceğim. İsterse bu Karadeniz Bilmem ne yayın olsun evet. ee, Fark etmez yani oraya gideceğim Ve bunu da mümkün mertebe uyguladım Yani güzel Dinlik büyük oranda evet. İşin çıkamıyor Ama bu yor yorucu oldu Sonra da e, Çok çalıştık yani bu e, Bir daha e, bir ufacık bir laf söylüyorsunuz Belki bir paragraf laf söylüyorsunuz ama Onun için şimdi ben buraya gelmeden Geç kalan bir nedeni de Bu depremle ilgili bilgiler arkaya başlama oldu Ve e, bizim Üniversitenin internetinde. O da engelledi. Onu 10 on dakikamda o iyiydi. Orada görmesem bu depremlerle başka radyolar da sordu. Televizyonlar sordu. Doğru. Doğru. Şimdi ben bunlara cevap veremem ki. Bunları bilmezsem. Doğru. E ne en diyeceğim? azından ayı diye vah bir, tüh tüh yani deprem geçmiş oldu. olsun. Keşke olmasaydı demek. Değil hadi bana <gülüyor> onu ben de derim. <gülüyor> <gülüyor> evet yani. Böyle bir şey. Böyle bir şey olmaz yani. O yüzden de çalışmak zorundasınız. Ben beni tanır yani mesela televizyon yapımcılığın çoğu bir süre sonra benden deme almaya çalışır. Yani bir ilginç bir hikaye oldu mesela. Cumartesi günleri hep şeyleri koyarlar. O staj yerleri, bu yerleri. Ondan bu yayında çok az yönetici kalır. Bu deprem oldu. Biz sallandık yine Marmara'da bir yerde. Manyas mı ne? Sallandık. Ya manyas da yani Ben de ya. nerede daha ne olmuş falan anla, anlaşılır halimiz yok. Cevap, telefon. Daha ne, emin olun bir dakika sonra telefon. Ya. Bir Genç bir ses. Dedi ki Oğuz Gündoğlu benim dedim. Hocam bu deprem arkasında canlı yayını hemen de aktarayım size. Daha ben depremin nerede olduğunu, büyüklüğünü hiçbir şey bilmiyorum dedim. Olsun sallandık dedi. Olsun bunları söyleyin dedi bana. Ben dedim ki ya ben bunları söylemem. Kusura bakma. <gülüyor> Sen söyle benim yerime. <gülüyor> Ondan sonra şimdi bunlar yaşanıyor. Belirli ilkelerde giderseniz ille zorunlu değilsiniz her şeyi bilmek. Böyle bir şey de yok. Sismoloji çok geniş bir dal. E şimdi bir de başka dallardan görüyorsunuz. Şiolojinin deyilsiniz mineraloji bölümünden falan geliyorsunuz. Ee, olabilir. Yani insan öğrenemez diye bir şey yok. Doğru. Oturursunuz, çalışırsınız jeolojik kökeniz var. Jo jeofizikler tabii esas depremin bilen bilenlerdir yani. Ama ben kabul etmiyorum yani başkalar da öğrenebilir. Kabul ediyor ama hakikaten okuyacaksın geleceksin. Evet. Yani onu yapıyorsa başımın üstünde yerim var. O zaman zaten farklı şey söylenmez. Tezler söylenir. Yani ben bu verileri göre, şunu düşürün. Bu verileri gramını düşürüyorum. Bu tezler size veyahut ekranlara şöyle yansıyor. Herkes ayrı kafadan sesli. Şimdi öyle diyemiyorlar çünkü belirli birkaç kişi konuşuyor. Çünkü öbürleri e, şey yaptı. E, e, Misyonunu tamamladı. Misyonu da ama bu yalnız deprem konusunda değil ki deprem hızlı gelişen bir olay. Bunlar da depremden sonra hızlı gelişiyor. Siyaset öyle değil mi? siyaset yani. komplo teorileri yani sabahlara kadar ekonomiyi dinlemedik mi biz? Her kafadan bir ses değil mi? Yani ben bile ekonominin... Tabii bizler o meslek odaları ekonomiyi biliriz aslında. Hatta bazılarından çok daha da iyi biliriz, da. biliriz de. <gülüyor> Ama e, yani bu bu da aynı şey. Yani benzeri bir olay yani e, e, şey yapıyor. Fakat medya seçiyor. seçiyor yani yani. Kesinlikle seçiyor medya. Yani e, e, bir süre sonra Bir süre ayıklı ya, sonra yani. ayıklıyor. Yani çünkü medya... Kendini çok hızlı geliştiren bir mekanizma. Yani medya mesela e, depremden sonra aktörleri şöyle bir sıralayınca işte başta e, yönetenler, hük hükümet, ikincisi belediyeler, üçüncüsü işte üniversiteler, şunlar bunlar, araştırma kurumları, yardım şeyleri falan diye sıralarsanız medya çok önemli bir rolü var. Benim gözlemlerim medya acayip iyi görev yapmıştır. Yani çok Doğru. az hatası vardır medyanın ve onlar kendilerini çok süratli eleştiriyorlar yani e, depremden sonraki ilk haberleşmeler radyo frekansları sayesinde oldu sanıyorum değil mi? ben vallahi bilmiyorum o, o ama sosyal, onlar öyle, ben öyle depremi de. oradan öğrendim Ecevit de, o. Ecevit de oradan. değil mi? evet ha, A, aranızda fark yok eşit seviyelim <gülüyor> <gülüyor> İstanbul'da çünkü bizde <gülüyor> elektrikler yoktu iki gün televizyon seyredemedik yani peki hocam şunu soracağım bazı merak ettiğimiz konular var bizi dinleyenlerin de bu uzaydaki oluşum bunlar işte değişik şeyler hareketlilikler depremi tetikliyor mu gibi bir soru var. Bunun böyle iddialar var. var yani büyük patlamalar ondan sonra artısından i̇şte gelen manyetik alanlar işte yan yana gelmesi, çekim gelmesi ama falan filan. bu çekimler bu depremi tetikler mi etkiler mi mutlaka. Şimdi mesela ayın çekimiyle ilgili konuşsak bunda bir gerçek payı düşünebiliriz evet. çünkü 8 metreye yakın denizlerde okyanusu ileri geri hareket ettirip oynatıyor Koca okyanusu. Hmm. Şimdi her e, yerinde değil tabii, dar alanlarda, başka türlü yörüngesinin geçtiği yerlerde, başka türlü bunun ama ciddi yani karalar da 25-30 santim oynattığını ölçülüyor bunlar e, GPS yöntemleriyle uydulardan. Şimdi bu bunu demiyorlar da güneş yine güneş tutulmaları olur, güneş turu, güneşin dünya üzerinde olan etkisi o kadar az ki çekim açısından. Öyle mi? Evet. <gülüyor> Son derece az olduğu için. Ondan bir şey çıkmaz. çıkmaz. Yani. Ama ay, ay önemli diyorsun. Ama gitti ışık ara biliyorsunuz Şarköre çekti sandalye oturdu. 10 Temmuz ginesi <gülüyor> şey tutulmasın. <gülüyor> böyle terlikler. Niksar'da e, Niksar'da da, da deprem uzmanları sokaklarda dolaştı. Ne demek istiyorsun? Biz buradayken deprem olma. E şey de var biliyor Bir, bir, bir, bir, bir hamamcının <gülüyor> şeysi var sanıyorum. O yöre, yöreği aklımda yok ama yörenin kaymakamını falan çağırıyor işte. Şu şu, şu A, şurada bir değişiklikte öldü mü? Ford Kazım Olabilir. İsmi Ford da. dedim ben ona. Gazim ve dedim bana Ford Kazım Ford derler Kazım. dedi. Lüften <gülüyor> der yerde Ford Kazım Ama, ama de... hakikaten şey yapmış değil mi? Uyarmış deprem olabilir diye. Kaplıcasından. Kaplıcasından. Kaplıcasından. Yani Oradaki dedi. sıvının kokusunun değişmesinden falan. Renginin değişmesi. Renginin değişmesi, bir bir şimdi bir tane haznesi var oraya gelince. Üçlük, dörtlük diyor. Ortada bir yer daha var. Oraya gelince de? dörtlük, beşlik. Hamama basarsa kaçın diyor. Kaçın diyor. <gülüyor> Güzel. Bunları bunların hepsinin hikayeleriyle anlattık. Ama, ama bu gözlemlere de dikkat etmek lazım değil e mi? Bunlar... Yani bir gülüp geçiyoruz ama önemli. Yok canım şey şaka yolla anlatıyoruz. Öyle diyelim. Yani anlayan anlar. Yani depremde e, kaplıcaların belirti verdikleri e, çok eski tarihi vardır Herk bu konuda. Ya, tabii tabii. Bilinen mi? bir şeylerdir. Peki efendim e, biraz da vatandaşa yönelik de e, soru sorayım size. E, i̇şte Millet bir yerden bir yere taşınacak Veya ev alacaklar Nelere dikkat etsinler Yani olası Marmara depremi var İstanbul'a olası sonuçları da Ayan beyan ortada Şimdi hangi yönetmelikle yapıldıysa yapılsın Hı. İster 75 yönetmeli ister Yönetmeli uygun olarak yapılmış mıdır Yapılmamış mıdır Mesele budur bir Yani evet. Şimdi bazıları diyor ki ya 79 yönetmeli 78 yönetmeli çıktı yok Peki yenisi daha ha, iyi değil midir? 98 yönetmeyi karıştırdım. 98 yönetmeyi tabi iyidir. Hmm. Ama deprem tecrübesinden sonra çıkartılan bir yönetmeliktir. Onun açıklanışı şey yapıyor. Bugüne kadar yaptığımız gözlemlerde, işte inşaat mühendisleri olan konferanslarında hakikaten ortada olan şu vardır. Yönetmeliklere uygun olunan binalar, 7 büyüklüğündeki depremlerde performansları oldukça iyi. Öyle mi? Evet. Yani yönetmeliğe uygun yapılması yani, e, almadan ev zemin etüdünü falan isteseler falan isteyecekler, Şimdi, 99 depreminden sonra hmm. zorunlu hale geldi. Eskiden zorunluluk yoktu, Yok. Zorunlu hale geldi. Onlar hmm. göstermek zorunda. Belediyelerde de var çoğunda bu şeyler. Anladım. Oradan bilgi verirler. Başka neler dikkat etsinler sevgili hocam? Bir de kişisel olarak benim gözlemim Bodrum katlarında inip bir baksınlar çatlak var mı kolonlar, kolonlar veya perdeler üzerinde en ufak bir çatlak bile e, biz sütunu şöyle düşünürsek dikey ona 45 derece açı yapmış en ufacık bir çatlak bile önemli uyarıcıdır bunları ilgili bir mühendisle de şu ofis, şey inşaat mühendisliği de e, bu nedir diye sorsunlar yani Otor çünkü binanın ya. e, taşınma, taşıyan e, şeylerinde, e, üyelerinde bir ciddi bir şey olabilir görülebilir bu çatlaklar önemlidir gidecek bakacaksın üzeri badana yapılmışsa o hasar almıştır zaten anladım evet evet değerli dinleyenler bunlara dikkat edin sevgili hocam uyarıyor Peki sevgili hocam, olası büyük depremleri hafif etmek için yapay küçük depremcikler yapılırsa işte bunun enerjisini alır falan diye söylemler var. Yok, o matematik olarak üstel bir fonksiyon olduğu için e, logaritma e eşittir enerji yani. Bir Hatta bu, bunu bizim e, 99 depremine de e, bir komplo teorisi Amerikalıların hı. Florida'daki şeyi test etmek amacıyla işte burada yapay bir depremcik yapmaya kalkarken birden işte doğa bunun... Şeyini verdi falan ya, diye söylemler var Şimdi orada yani, tutarsız olan bir sürü şey var Bizim donanmamız var orada yani Birçok şeyi Amerika'ya mal ederiz ama Bunu da mal etmişiz Arada ara, ara İsrailler var <gülüyor> <gülüyor> tamam Bu iki sayfaydı sonra oldu yedi sekiz sayfa <gülüyor> Kompla teorisi Anladım. Bu, Dün de bir film vardı İşte onda <gülüyor> söylüyor ama şunu söyleyeyim e, Bir kere donanma var orada Donanma en ufak alan değişimlerini acayip kontrol ediyorlar yani çok hassas yazlarla. Onun oraya gelip de büyük bir manyetik alan yaratacağım ben bir, bir depremle oradaki fayı harekete geçireceğim derseniz yani o zaman donan, bizim donanmamızın da bu işin içinde olduğunu varsaymanız lazım böyle bir şey de yani. Ye, yeni bir, yeni bir ergenekonu doğurmayalım aman, aman hocam aman aman, aman aman zaten bıktık yani peki sevgili hocam bu Haiti'nin depremini söylerken güzel bir şey söylediniz yani e, turizm cenneti ama orası yoksul dediniz yoksul e, ben de o konuyu biraz işleyelim istiyorum son dakikalarımızda e, depremin sonuçlarına bakıldığında yakıcı sonuçlar daha çok yoksulluğun olduğu yerde mi çıkıyor deprem yani felaket her zaman yoksulluk. Yoksulluk olur, değil mi? Çünkü binaları ya. sağlam değil, barınacak yerleri yok. Ondan sonra bir süre sıkıntı çekiliyor. O sıkıntıları giderecek bir nakiti yok, suyu yok, musluğu su yok. Oradan lütfen depremle kapitalizm ilişkisinin de değerlendirin. <gülüyor> bir saat konuşurun diyeceksiniz ama. <gülüyor> Tabi bizlerdeki birikimler bunları düşündürüm düşündürüyor insana. Düşündürdüğü için de. Ee, bazıları hoşlanmıyor söylediklerimizden ya, ama Yani sen böyle bir yaşayayım. kentleşme Yapmasaydın bu şimdi bizim bacaklarımız titrer miydi? Asla tutamazdı yani. yani sen getirip Dünyanın en güzel yerinde Bir kenti ne yapacağını bilemedi. Hakikaten dünyanın da en diker... güzel kenti. Evet. Hikayet. Ama bir dikersen binaları şey gibi marketler açıyorum, marketler açıyorum. Hiçbir kimse bahsediyor e, Denizden Düşünmedim. aldığın kumu <gülüyor> niye bu marketten hepsinin e, ne diyorlar ona e, ikinci el satışlar şey evet out, outlet outlet outlet. Neden yani. bunların hepsi outlet? Bu kadar bu kadar, kadar manzara ma satamıyoruz mu? Bak şimdi bunu hiç sorgulayan yok. Ya işte deprem sorgulu yoktu konuşurken nereye geldik hakikaten çünkü mi? hakikaten hep outlet hep outlet yani doğrusu birinci sınıf mal satan şey yok ya şirket yok, yok. E bunun arkasında ne var acaba? doğru ilginç doğru. düşünelim Ka kar kara para <gülüyor> kara yani o kara para <gülüyor> akşam bütün şey, çalışıyor hesap makineler çat çat çat çat faturalar Dep, Depremden nerelere yani. E ama onu düzeltemezsen bunları düzeltemezsin. Hiç mümkün değil. Yani bu bu bir şey meselesi. Şimdi diyecekler ki ideolojik ne, ne ne konuşacağım? Peki ideolojisi olmayan adam mı olurmuş bu dünyada? Evet. sadece sağ ideolojisi Yani mesele ve bakış açılarının farklı Ahlaksızlar ayrı alaksız, solcu da alaksız olur, sağcı da alaksız olur evet, o etik değerler apayrı bir şey ama ben Türkiye'yi ne bileyim bir e, sistemle bir e, toplumla idare etmeye, demokrasinin haklarla beraber iletilmesini düşünen bir insanım, depreme de öyle bakıyorum ben. benim farklılığım yok evet. ama öbürler öyle bakmıyor ki Farklı bir şeyler söylüyorlar. O zaman da onlar da birey üzerinden gidiyorlar. Ee, olmuyor. Bireyin özgürlüklerini ortaya koyup işte birey, bireyin zenginleşmesini öne koyup e, öyle yapıyorlar bu işleri. Yapmaya çalışıyorlar. Olmuyor. Yani Türkiye. Ee, i̇lk modellerini 1950'de e, bırakmıştır. 1950'deki iktidar değişiminden sonra o toplumsal yapı işte çiftlikler şunlar bunlar e, hepsi değişmiş yerlerine bambaşka bir sistem gelmeye başlamıştır. 50-54-60 arasında bu iş o kadar hızlanmıştır ki o değişime e, uymaya, uyamayan birçok insan. Yok olur, işte. gitmiştir. Evet. Evet, i̇şte ama bunların bedelini şimdi çekiyoruz. İşte şimdi çekiyoruz e, sat, satılıyor her yer. İşte ya, ne kaldı satılıyor? Hiçbir ya. şey kalmadı. Bir saygı, boğa, evet, yani, köprüler kaldı galiba. Köp, köprüler yani. kaldı. Telekom'un da son kalan hissesinde sanıyorum yakında. Ama Pazar ne olacak? Yani bunu sattığın olacak? zaman geri almayı düşündüğün zaman dünyanın parasını vermen gerekiyor. Sonra neyimiz ediyor. kalacak? Dediğimizde burada söyleyemiyorum. <gülüyor> Bir şeyimiz kalıyor işte ortada. Evet. Yok, <gülüyor> biz biz gururluyuz milletiz. Yani genellikle özgürlüklerimizden şey çek vazgeçmeyiz kolay kolay bu halka aldanmasınlar yani e, hele açlık e, başlarsa çok zor günler geçirebileceğimiz ta yani Peki sevgili hocam hep depremden bahsettik ee, ama e, sizde toplumun içinde olan ve de duyarlılığınızı bildiğim için ilaç ve eczacılık alanında da son dönemlerde bir evet. deprem yaşanıyor. Dışarıdan bir göz olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Kere, Eczacılarımızla biliyorsunuz sosyal Eczacılar, güvenlik kurumunun e, bir mesele şey ee, yani, Tam meseleyi anlayamadım ben e, şahsen. E, i̇şte birkaç dost var onlara sordum, ettim. E, Tabi yani bu Özelleştirme adı altında meslek odalarına olan düşünceler son derece açık yani. Bizim de işte müfettiş gönderdi. Öyle Türkiye Mısmar Doları'na müfettiş gönderdiler. Onlar bir rapor hazırladılar. Raporlar başbakanlığa gitti. Kanun çıkacak. Yolu izliyorlar. Ve bütün meslek odalarında böyle gelecek yani. bizim, bizim şeyimizle ilgili son bir bilgiyi size aktarayım İki gün evvel Türk Eczacıları Birliği'nin e, divanı Dört kişi e, Sosyal güvenlik kurumuz Akşam saat dokuz sularında toplantıya çağırıyor Gelin protokol görüşmelerine devam edelim diye e, O toplantıdaki ilk şartları şu Elimizde beş maddemiz var bunu asla sizle tartışmayız bu maddeleri kabul ediyorsanız gelin protokol görüşmelerine başlayalım şimdi doğal olarak siz de diyeceksiniz bu 5 madde bizimkilerde bu 5 maddini diye sormuşlar <gülüyor> birincisi bir daha e, iktidarla siyasi iktidarla ilgili bir eylemliğin içinde bulunmayacağınıza dair bir beyan istiyorlar <gülüyor> Vallahi şaşırdım Protokolü düşünebiliyor musunuz bakın İkincisi sıralı dağıtımımız vardır. Yani kan ürünü ve diyaliz reçetelerinin suistimalinin önlenmesiyle ilgili bürolarımız var. Oradaki çalışanlarımızın e, ücretlerini karşılayabilmek için reçete başından sembolik bir para alır eczacı odaları ki bu teşkilatlandırmayı sürdürebilsin diye. Bunu almayacaksınız deniyor. Bunun anlamı şu kibarcası. Bu işleri odalar yapmayacak. Bırakın kim yaparsa yapsın. E, o da lan ne yapacak? E, üçüncü, üçüncüsü Sosyal Güvenlik Kurumu ile yaptığınız protokol sonrasında bu protokollü sözleşmelerini e, parayla satmayacaksınız yani ör, örgüt ekonomik olarak güçsüz bir örgüt haline gelsin. Bunun da cevabı bu 5. E, maddemiz ve 4. maddemiz e, ilaç takip sisteminin tartışmasız hemen hayata geçmesi konusunda bir diretme ayakma. Son da işte sağlık uygulama tebliğiyle ile ilgili tartışmasız tek hakim benim. Ben değişiklikleri yaparım. Sizlerin kabul etmek zorundasınız diye bir beşinci maddeler. Şimdi bu anlayıştaki ve bu akşamda e, Sayın Başbakan Rusya'ya gitmeden evvel ben otoriter, totaliter, teokratik bir an devlet anlayışında değiliz. Asla olmadık ve olmayız diyor. Peki Şimdi gündemde ne tartışılıyor ama? Ya. Tek bir e, parti yönetiminin göründüğünü, artık kendi taraftarına, kendi görüşlerine yakın insanlar bile söz konusu etmeye başladılar. Evet. Bu <gülüyor> nereye kadar gider? Zengin bir ülke değiliz ki bunları bilmem e, yani... <gülüyor> Neyse yani Bu çok konuşulacak çok konuşulacak konular ben çünkü açıldı mı <gülüyor> peki, peki. pek dinlemiyorum ee, için e efendim, e gerçekten zaman nasıl geçti bilmiyorum keyifsiz bir konuyu çok keyifli bir söyleşi haline getirdiniz çok teşekkür ediyorum Sen yorgun de. argın rahatsızlığınız da vardı Siz, ama kırmadınız geldiniz e gerçekten e şeref verdiniz bir başka programda Hoş tekrar bana. buluşmak görüşmek arzu eder sevgili hocam ayrıca radyo havan sizin de radyonuz. Her evet. anlamda Meslek, alanınızla ilgili destek, ne yapılması gerekiyorsa e, meslektaşlarınızla duyuru anlamında farklı programları yapmak anlamında da evinize amade bir radyodur onu da söyleyeyim. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Geldiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Biz dinleyenlere evet. selamlar. Sevgili dostlar, e, sevgili hocam Oğuz Gündoğdu ile beraber e, İstanbul depremini, Olası Marmara depremini konuştuk. Biraz da aklımıza gelen soruları sevgili hocamla paylaştık. Ondan da çok keyifli bir sohbette haz aldık. Dilerim siz de almışsınızdır. Önümüzdeki ay tekrar merhaba belirli. Ayda Bir programında görüşmek üzere. Hepinize esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. Ayda Bir Hazırlayan ve sunan Eczacı Mustafa Turunç